Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. <Sessizlik> Yemin olsun burçlar sahibi göğe. Ve <Sessizlik> Geleceği vaat edilen kıyamete. Ve <Sessizlik> ve O günde şahit olana ve şahit olunana Ant olsun ki ateş dolu hemdeye atılanlar yakılarak öldürüldü. Onlar yakanlar da başlarına oturmuşlar. Müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı. O müminlerden sadece Aziz, Kudreti daima Üstün olan Hamid hamd edilmeye çok layık olan Allah'a iman ettikleri için sadece bunun için intikam aldılar. Elle <gülüyor> O Allah ki göklerin ve yerin mülkü onundur. Ve Allah her şeye hakkıyla şahittir. <gülüyor> şüphesiz ki mümin erkeklere ve mümin kadınlara imanlarından vazgeçmeleri için işkence edip de Sonra yaptıklarına tevbe etmeyenler yok mu? İşte onlar için cehennem azabı vardır. Hem onlar için bu dünyada da yangın azabı vardır ki o ateş kendilerinde yakmıştır. İnnel lezîne âmenû ve amilû sâlihâti lehum cennât Lehum cennâtun tecrînin tehti el-enhâr <gülüyor> muhakkak ki iman edip salih ameller işleyenler var ya onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır işte büyük kurtuluş budur <gülüyor> <gülüyor> doğrusu Rabbinin kız tutup yakalayışı Elbette pek şiddetlidir. Şüphesiz ki ilk olarak mahlukatı yaratmaya başlayan ve ahirette o yaratmayı tekrar iade eden ancak O'dur. Ve O, gafur, çok bağışlayandır. Vedud, kullarını çok sevendir. Arşın sahibidir. Mecid, şanı pek yücedir. Ne dilerse, dilediği gibi hakkıyla yapandır. Ey Resulüm, sana o orduların, Firavun ve Semud'un, helak oluş haberleri geldi mi? Vellezine min Hayır. O inkar edenler hala bir yalanlama içindedirler. Halbuki Allah onları arkalarından kuşatıcıdır. Geriye dönüşleri yoktur. Bilakis o yalanladıkları kitap şerefli bir Kur'an'dır. <gülüyor> Lef-i mahfuzda korunmuş bir levhadadır.